ve arzulu ihtiyaklı olan insanın namaz sayesinde onu merdiven yaparak Allah'a yükselmesi mümkün olacaktır. Onun için Farik Aynat Efendimiz namaza gözümün aydınlığı demiştir. Hubba en hubba ilaya en nisab atif ve ju'ilat qurratu ayni fi's salah.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 Selaset'ün sözüne, küm sözüne itiraz ediyor. Hubbibe yani ise Kadın sevdirildi. Yani cismaniyetim itibariyle sırtımdan atamayacağım bir yön. Kadın mahkuptur. Muktezai beşeriyet, kadının erkeğe erkeğin kadına karşı mecruviyeti vardır. Senasül için fıtrata derc edilmiş böyle bir husus vardır. Fıtrat,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 Lahut aleminin mesajını getirecek. وَجُعِلَتْ قُرَّتُ عَيْنِهِ الصَّلَةِ Tamamen farklı ifade ediyor ama teviller değişik olmuştur. Ben işte yakla intizar ettiğim, bir kapıdan gelecek bir haberi beklediğim hengamda, namaz benim için frenkçi ifadesiyle bir sürpriz mahiyetinde karşıma dikildi. Miraca huzuru kibriyaya yükseldiğim zaman,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 Onların ziyafet sofrasında turfanda bir hurma sofrası gibi oldum. İçime öyle inşirah etti. Öyle ise namaz dünyadan değil. Namaz Miraç'ta Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a teklif edilmiş, ümmeti tavzif edilmiş ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu haberle gelmiş. Miraç'ta onun Miraç yapmasının manasının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 Herhangi bir ızdırap karşısında kaldığınız zaman namaza durun. Fahri Kainat Efendimiz gibi. Zira namaz zayıfın, hakirin, kavi haul ve kuvvet sahibi Allah'ın karşısında durmasının ifadesidir. Cenab-ı Hak kıyam durdursun inşallahü teala. Kur'an'ın ayetiyle anlıyoruz bunu. Kur'an'ın ayatı beyinatı içinde görüyoruz bunları.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 Onu muhatap olarak karşısına alır. Tah mütekellim olur, tah muhatap olur. Allah'ın bir mükâlemesidir namaz. Kuluyla, hakir kuluyla, aciz kuluyla. Kutsi hadiste öyle buyuruyor. "Kasen tu salate beyni ve beyne abdin nisfeyn ve abdi Namazı kulumla aramda ikiye böldüm.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 ''Bana nimetlerimin karşılığında şükürde bulundu.'' der Cenab-ı Hak. وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَرْرَّحْمَانِ الرَّح۪يمِ يَقُولُ اللّٰهِ اَثْنَا عَلَيَّ عَبْد۪ي ''Kul ar-Rahmanirrahim'' dediği zaman Cenab-ı Hak kulum beni sena etti buyuruyor. Rahmaniyet ve rahimiyeti bana verdi. Yeryüzünde bütün rafete rahmete muhtaç olanların imdadına koşan ben olduğumu itiraf etti kendisine merhamet edeceğim izanıyla huzuruma geldi, sena etti, rahmaniyet ve rahimiyet mi dile getirdim. Ve eğer kal alabdi, günün din, diyecek Allah, maddedeni alabdi. Kul maliki günün din deyince, zimamı Rabb'e verince, her şeyin anahtarı ve kilidi Allah'ın elindedir. Khususıyla kıyamet gününde her şeyin maliki Allah'tır itrafında bulununca.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 İliklerine kadar yalnız sana diyebiliyorsa, onunla benim aramda bir şeydir. Sı olarak söylüyorsa, onunla benim aramda bir şeydir. Wal-Abdi Masl, muhakkak kulumun istediği şey kendisine verilecektir. İhtinat sıratı müstakim, sıratı Ladin anamte عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالن. Hada l-Abdi wal-Abdi Masl. Kul bu son ayet okuyunca da Cenab-ı Hak şöyle diyor.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 sizin kalbinize ve ruhunuza gıda lütfedecektir. İç aleminizi açacaktır. Basiretinizden perdeyi kaldıracaktır. Lahut alemine ait cinveler gösterecektir. Farkına varın veya varmayın. Bir miraç yapmış lütfuyla sizi şeref yap kılacaktır, serfiraz kılacaktır. Rabbin huzuruna gittiğiniz zaman, mahkeme kübrada namazınızın bir merdiven haline geldiğini göreceksiniz.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 Rabbimize huzur dolu secdeler eder. Akrabu maykunul abdu min Rabbi, fəhu sejid. Muhibi sadıkın beyanları içinde Rabbimize secdede yaklaşırız. Ve Rasulü Ekrem'in ifadesiyle orada dua ederiz. Allahumma inni zalimtu nefsini, falfirli <gülüyor> fainn hulayfiruzunu ve illa ant ya gaffar <gülüyor> ya gafur. <gülüyor> Mafirat et bizi. Rabbimize yaklaştığımız bu yaklaşmanın doğrudan. Başımızı yere koyduğumuz zamanda sanki onun ayaklarının önüne koymuş gibi o tahayyül ve tasavvur içinde o elden ayaktan münezzeh ve mukaddestir. Akla gelebilecek her türlü keyfiyetten ve kemiyetten mukaddesle münezzehdir. Ama başımızı yere koyduğumuz zaman sonsuz tecellül içinde secdenin manasını yeri geldiğinde art edeceğim. Rabbimizin önünde başımızı yere kor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 namazda da vardır bu namaza durduğunuz zaman yiyip içemezsiniz ama oruçlu olmayan şeyler vardır namazda konuşmadan da oruç tutarsınız hüzulü hareketlerden de oruç tutarsınız Rabbin hüzurunda dururken huzurun dışında her şeyden oruç tutarsınız dünya ve mafihayı tamamen arkaya atarsınız her şeyden alakayı kesersiniz bu yönüyle namaz orucu çok geride bırakır müminin miracı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 Namaz o kadar ileridir ki, Arafat'ta dahi kazanamayacağınız huzuru günde beş defa mücevher taşıyan eteğiyle getirir, sizin önünüze döküverir. Haçta dahi bulamayacağınız şeyi bulursunuz namazda. Vakıa o dembe, o anahat olmak üzere, haccı nübudiyet-i kübrü olması itibariyle, orada kılınan namazlar itibariyle bir hususiyeti, müstesna bir keyfiyeti vardır. Ama hiçbirisi namazın kâbına ulaşamaz bunların.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 İhlasa erdirdiklerine dokunamayacağım. Kendini aşmışlara dokunamayacağım. Dünya ve mafihayı ayağının altına almışlara dokunamayacağım. Başta nebilere dokunamayacağım. Sürçüp palkanlara kalkanlara, yoluna devam edenlere dokunamayacağım. Günde beş defa kalbine giren ve seyahat seyihat edenlere dokunamayacağım. Akını karasını ayıklayan ve eleyenlere dokunamayacağım.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 İlk Osmanlı meselelerini mescitte görüşüyordu. Ashabı Kiram da mescitte görüşüyordum. Yıldırım Bayezid mescitte meselelerini görüşüyordu. Seyahat edin gidin Bursa'ya. Mehmet Çelebi ziyaret edin. Kudavendigar Hazretlerini ziyaret edin. Mescitlerinde tahayyül edin onları. Hayalen yaşayın onlarla beraber. Şakır şakır şadırvarın aktığını. Mescidin bir tarafında askeri şuranın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 Rabb'e hesap şuuru içinde görüşülen meseleler, iç aydınlığı içinde görüşülen meseleler, beşeri her türlü kapristen ve ihtirastan uzak görüşülen meseleler, ne kadar aydın, ne kadar duru, ne kadar verici ve ne kadar neticeye götürücü ve götürmede süratli şeylerdir bunlar. Onun için beş vakit namazdan sonra, namazın içinde,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 Tam yanımda oturmadı mı? Burcu burcu kokusunu yutmadım mı ben onun? Niçin dışta kaçacağım? Burada kaçıyorum ben. Ya namaz da önüme gelirse, ya yanıma gelirse, ya omuz omuza verir de dünyanı mahsus teşkil edersek beraber bu içtimai havayı, şuurlu eda edilirse bu anlayışı ve bu idraki getirir namaz. Namaz müminin hayatını disipline eden bir husustur.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 Misal-ı aleminden bir tablo nazarını arz etmişler. Said-i Hudri hususuyla Ashab-ı Kiram arasında bu durumu anlatırken, kaşları çatık, yüzü Abusi'dir Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın. Buyurdular ki, şu dakikada çok korkunç, çok ebza bir manzara müşahede ediyorum. Mana aleminden kap kalkmış müşahede ediyordu. Sorun bana, kıyamete kadar gelecek her şeyi söyleyeceğim diyordu. İşte o gün cereyan etmişti.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 Zülye deyin ne diyor diye sordu. Evet ya Resulallah. Öbürleri Hicap içindeler, utanıyorlar. Ebu Bekir Resulü e soracak halde değildir. Namazı niçin iki kıldırdın? İki kıldırırsa iki kılar. Bir kıldırırsa bir kılar, üç kıldırırsa üç kılar. Ama Allah unutturuyor. O ruh aletini veriyor. Cemaate şuuruyla bu mevzuda yaptırsacağı şeyi ilham ediyor. Zülye deyin atıyor, atılıyor.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 Küçük büyük başınıza geçenler hatarlı iş yaptıkları zaman kollarınızı makas gibi açacaksınız. Önlerine çıkacaksınız. Şayet unuturlarsa, bir nisyanda bulunurlarsa o da, o zamanda sizi ikaz edeceksiniz, uyaracaksınız. İctimai'nin bu manasını hatıra getirir. Böylesine bize ictimai bir ders verir. Allahu Teala ve tekkeddes hazretleri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 Bir de çok sevdiği bir zümre demektir. Tabir edemeyiz. Habibi Edib'ine bu muhabbetini zayıf ifade eyle. gel Habibim ben sana aşık olmuşum sözüyle nasıl anlatıyorum? Ehab. Sevme değil mücerret çok fazla sevme. İki zümre. Bir Allah'ın buğz bir zümre var. Bir de fazlasıyla buğz diğer bir zümre var. Dört sınıf karşımıza çıkıyor. Ama altı sınıf içinde üç tane sevilen üç tane buz edilen dört sınıfla darp ettiğimiz zaman on sekiz mesele belki karşımıza çıkacak. Ve hadis devam ediyor. Size arz edeyim. Namazın manasını anlayın. Uhibbu elganiyyel elganiyyel sahiyye vel fakiret sahiyye eşeddi.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 Ahab içine giremezsen mahbub içine girmeye çalış. Ve cemaatin içtimayin böyle olmaya çalışsın. Ve buyuruyor: Uhibbu al fakir al mutawadde, wal ghaniy al mutawadde aşed. Mütevazi fakiri severim ama mütevazi zengini daha çok severim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 Diğer üç cümlede ise daha fazla buzd ederim, daha fazla nefretle bakarım. Cenab-ı Hak celali ile tecelli buyurmasın. Bize merhamet eylesin. kusurlarımız ve seyyiatlarımızı affeylesin. Kimdir onlar? Buyuruyor diğerlerinin tersi. Ubhitu al-bakhil al-al-gani al-bakhil al fakir al-bakhil ve al Cimri fakire buzd ederim. Vermeyen fakire buğz ederim. Vermeyen zengine daha çok buğz ederim. Varken vermeyen insana daha çok buğz ederim. Müminler arasında yoktur bu. Zira mümin ana parasını Allah'a verecek kadar hissi semahat içindedir. Günde beş defa bunu göstermektedir. ''Ubğidul ganiyel mütekebbir <gülüyor> vel fakire eşedir.'' Zengin mütekebbire buz ederim. Zengindir, kibirlidir, böbürlüdür buz ederim. Ama fakir kibirli olursa daha çok buz ederim. Başka bir hadiste aile i müstekbir deniyor. Evinde ayran aşı yok, başta geziyor. Ona daha çok buz ederim. Mütevazi olmalı biraz. Bu da mevğudu cemaat. Ubhidu eşşabbel asiye.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 bir misalle inşâAllah-u minberde arz etmeye çalışacağım. Bu derste size kısaca namazın çekirdeğini özünü arz ettim. Önümüzdeki derslerde bunun teşrihatında bulunacak. Hadislerin ve vakaların ışığı altında namazın havi bulunduğu büyük manayı, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, imkanın el verdiği, gönlümün bana yardımcı olduğu nisbette size nakle çalışacağım.